Selâfet-ül dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son dinin mertebelerinin üçüncüsü olan ihsan mertebesi üzerine durmuş müellif rahmetullahi aleyhim buna dair sözlerini okumuştuk, şerh etmiştik, izah etmiştik. Bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Müellif rahmetullahi aleyh hem dinin mertebelerinin üçüncüsü olan ihsanın delili olarak hem de dinin üç mertebeye ayrılacağının ve her mertebenin rükünlerinin delili olarak en son olarak Cibril meş, e, meşhur Cibril hadisi diye bilinen hadisi şerife aktarıyor. Diyor ki وَدَّلِيلُ مِنَ السُنَّ Sünnetten delili yani ihsanın sünnetten delili hadis ü Cibril, Cibril hadisidir. Aynı zamanda bu sadece ihsanın değil imanın ve İslam'ın dinin üç mertebeye ayrılacağının ve İslam'ın beş rükun ile imanın altı rükun ile ihsanın da tek bir rükun ile anlatılacağının, tefsir edileceğinin de delilidir. El-Meşhur, Meşhur, Cibril Hadisi. Bununla meşhur olmuştur, bu isimle meşhur olmuş, bu isimle bilinmiştir. An-Umer ibn-i l radıyallahu anhu. Bu hadisi şerifi, Ömer ibn-i l-Kattab radıyallahu <gülüyor> anhu nakletmiştir. Ömer, biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin seçkin sahabilerinden, cennetle müjdelenen on sahabiden birisi, Raşid halifelerin ikincisi ve ehli Sünnet ve Cemaat'ın icmasıyla peygamberden sonra bu ümmetin en faziletli ikinci kişisi Ebu Bekir, sonra Ömer. Ömer İbnül Kattab radıyallahu anh kâle, dedi ki Ömer İbnül Kattab radıyallahu anh Nahnu cülusun, de <İnde> Rasulullah <İz tala' aleyna raculum> sallallahu aleyhi ve sellem zaten yamin biz bir gün Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte oturuyorduk bir tala aleyna racunun derken bir adam çıka geldi Sallallahu aleyhi ve sellem bu, bu kısmı size okutmayacağım. Çünkü gayet uzun. Okuyup direkt şerh edeceğim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Ömer radıyallahu anh'ın bu ifadesinden sahabeyi i kiram ile birlikte oturduğu mütevazi olduğu istinbat edilir, istihraç edilir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gayet mütevaziydi. Perdelerin arkasında, odaların arkasında Oturmuyor, yanına özel izinlerle girilmiyordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte oturuyordu. Bakın Ömer radıyallahu anh'ın anlatımını ne diyor? Biz bir defasında bir gün, günlerden bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve birlikte oturuyorduk. Peygamberimiz pek çok defa ashabıyla otururdu. Namaz kıldıktan önce, namaz kıldıktan sonra, namaz kılmadan önce vesaire vakitlerde mescitte peygamberimiz ashabıyla oturur, onlarla sohbet eder, onlara dinlerini öğretir, onların sıkıntılarıyla hemhal olur, onların şikayetlerini dinler, onların problemlerine, sıkıntılarına çözüm olmaya, çözüm bulmaya çalışırdı. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tevazusudur. Sadece ashabının önüne geçip Allah'ın dini budur. Ben size bunu tebliğ ettim. İşte alın, öğrenin, yaşayın deyip onları bırakmadı. Tam anlamıyla mürşid oldu. Tam anlamıyla mürebbi oldu. Dünyalarıyla, ahiretleriyle ilgilendi. Onları her hususta hayra yöneltti. Onları dinledi. Problemlerini ve sıkıntılarını anlamaya ve çözmeye çalıştı. Onlarla sevindi. Onlarla üzüldü. Onlarla ev işlerinde, ailevi işlerinde, dünyevi işlerinde ve ukrevi işlerinde fikir alışverişinde bulundu. Her hususta onlara hayra, hakka, doğruya, iyiye yöneltmeye çalıştı. Onları sadece yani bilgileri aktarıp da başıboş bir halde bırakmadı. Tam anlamıyla bir mürşid oldu. Tam anlamıyla onlara bir mürebbi bir eğitmen, bir öğretici oldu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu maksatla da ashabıyla birlikte oturuyordu. Sahabesiyle mescitte sık sık bir araya gelirdi. Namazdan önce, namazdan sonra sair vakitlerde, seriyelerde, gazvelerde, savaşlarda, konaklama yerlerinde ashabıyla otururdu. Oldukça mütevazi olduğu için herkes onunla teşrik mesai yapabilirdi. Herkes onunla beraber oturabilirdi, beraber bulunabilirdi. hiç hiçbiriyle kendisi arasına aşılmaz engeller koymamıştı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da onun tevazusundandır. Diyor ki Ömer radıyallahu anh, Beynama nahnu cülusun inda Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem zâte yevmin. Biz bir keresinde bir günlerden bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oturuyoruz. اِذْ تَلَعَ Aleyna رَجُلُمْ derken yanımıza bir adam çıka geldi. Birden bir adam çıktı geldi. Öyle bir adam ki شَدِيدُ بَيَابِ السِّيَابِ elbisesi bembeyaz Oldukça beyaz, pırıl pırıl, bembeyaz elbisesi. Şedidu sevadişşa'rı. Saçları simsiyah. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah. La yura aleyhi eferus sefer. Üzerinde yolculuk izi, yolculuk alameti görülmüyor. Yolculuğun alameti nedir? Yorgunluktur, tozdur, topraktır, kirliliktir, elbisenin kirliliğidir, bedenin, saçın, başın dağınıklığıdır. Bu türde hiçbir yolculuk alameti yok üzerinde. Yani yolculuktan gelmiş, uzun yoldan gelmiş, yorgun, argın, kir, faz, toz içerisinde saçı başı dağınık değil. Yolcu, üzerinde yolculuk alameti yok ki, onun hakkında bu yolcudur diye hüküm verelim. وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدٍ Ve bizden hiç kimse de onu tanımıyor. Yani Medine'den değil ki, Medine'nin evlerinden herhangi bir evden değil ki, ya da Medine'ye yakın bir yerden değil ki, bu Medine'lidir diye hükmedelim. <gülüyor> Ve onu tanıyalım. Tanıdı, tanıdığımız, bildiğimiz bir adam diyelim. E yolcu alameti yok üzerinde. Yani oldukça garip bir adam. Elbisesi bembeyaz, saçı sakalı simsiyah. Burada elbisenin beyaz olması kardeşlerim e, dolaylı yollardan direkt olmasa da dolaylı yollardan beyaz elbisenin müstehaplığına delalet edebilir. Elbisesi bembeyaz saçı, sakalı, simsiyah, üzerinde hiçbir yolculuk alameti yok ve bizden hiç kimse onu tanımıyor. Yani garip bir adam nereden geldi? Yer yarıldı, yerden mi çıktı? Gök yarıldı, gökten mi indi? Nereden geldi bu adam? Nereden çıkıp geldi? Burada Ömer radıyallahu anh'ın şu sözünde وَلَا يَعْرِفُهُ minna اَحَدْ sözünde bizden hiç kimse onu tanımıyordu sözünde, sahabe-i kiramın birbirlerini tanıdıklarına da delalet vardır. Yani sahabe-i kiram radıyallahu anhü mecma'in birbirlerini tanıyan, birbirlerini bilen, birbirleriyle ilişkileri sağlam. Medine'de kim? Nedir? Nerede oturur? Nasıldır? Halin durumu nasıldır? Bunları bilen kimselerdi. İlişkileri sağlam kimselerdir. Devam ediyor Umar radıyallahu anh. Diyor ki, Hatta geldi bu adam, Hatta celese ile nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Geldi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin önüne oturdu. Yani mecliste bir kenara, bir köşeye, bizim yanımıza, meclisin bir tarafına değil. Geldi, geldi, geldi, geldi, tam peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne ve oturdu bu adam. Fe esned rukbeteyhi ila rukbeteyhi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne oturdu ve dayadı. Fe esnede dayadı rukbeteyhi dizlerini ila rukbeteyhi onun dizlerine. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dizlerine. Dizlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dizlerine dayadı. Ve vada kafeyhi أَلٰى <gülüyor> فَخِذَيْهِ Ellerini dizlerinin üzerine koydu. Ellerini kendi dizlerinin üzerine koydu. Yahut ellerini onun dizlerinin, onun uyluklarının ellerini ya kendi uyluklarının üzerine koydu yahut ellerini onun uyluklarının üzerine koydu. Dizlerini dizlerine dayadı ellerini uyluklarına koydu. Bu daha tercih edilen bir anlam. Yahut ellerini onun uyluklarının üzerine koydu. Bu da onun Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haddinden ziyade yaklaştığı anlamını veriyor. Ellerini onun uyluklarının üzerine koydu. Ama daha çok tercih edilen anlam burada. iki anlama gelmesi de muhtemel. Ellerini kendi uyluklarının yani şuraya uyluklarının üzerine koydum. Burada kardeşlerim ilim öğrenmek isteyen, çünkü bu adam birazdan ilim öğrenme amaçlı sorular soracak. İlim öğrenmek isteyen kişinin edebine bir işaret var. İlim öğrenmek isteyen kişi mürşide alime, hocaya, şeyhe, anlatan kişiye, mürebbiye yaklaşmalıdır. Ta ki onun sözünü iyice işitebilsin. Fakat bu yaklaşma onu rahatsız edecek, ona rahatsızlık verecek şekilde olmamalıdır. Ona herhangi bir rahatsızlık verecek surette olmamalıdır. Sözünü işitebilecek şekilde yakın durmalıdır. Ta ki herhangi bir şey kaçırmasın, tamamıyla dinleyebilsin. Ve ilim öğrencisi gayet edepli olmalıdır. Oldukça edepli olmalıdır. Oturuş tarzında, oturmasında, kalkmasında edepli davranmalıdır. Edepsiz, saygısız bir surette oturmamalı. Saygısız bir surette söz söylememeli. Saygısız herhangi bir fiil, herhangi bir davranış, herhangi bir söz ondan sadır olmamalı. Ve gâle ve dedi ki bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne oturdu. dizlerini dizlerine dayadı. Ellerini uyluklarının üzerine koydu. "Rakaal" ve, ve dedik. "Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem." "Ey Muhammed" dedi. Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu surette hitap etmek aslında Hucurat suresiyle yasaklanmıştır. Ama bedeviler çölden gelen insanlar bu surette hitap ederlerdir. Bu adam da böyle hitap etti. Dedi ki: "Ya Muhammed, ey Muhammed. Akhbirni bana haber ver. Yani anlat. Bana anlat. Akhbirni ani'l-İslam. Bana İslam'ı anlat." Akbiri anil İslam. Bana haber ver. İslamdan bana haber ver. Yani İslam nedir? Bana anlat. Bana söyle. Fakala Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem buyurdu ki: El İslamu İslam, en teşhaden La ilahe illallah ve anna Muhammedar Rasulullah. ''İslam en teşhede şehadette bulunmandır. Şehadet etmendir. Şahadette bulunmaktır.'' Neye? Yani şehadet ne demek? Tanıklıkta bulunmak. Tanıklıkta bulunmak. Şahadet, ilan etmek, ihbar etmek, tanıklıkta bulunmak ve bilmek demektir. Bilmek ve bildirmek anlamına gelir. En teşhede, şahadette bulunmaktır. Neye şahadette bulunmaktır? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Kelimeyi şehadeteyn. Buna iki şehadet kelimesi denilir. Birinci şehadet kelimesi biz bunu uzun söyleyişle nasıl söylüyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. İşte ne oldu? İki şehadet. Birincisi La ilaha illallah ikincisi Muhammedur Rasulullah bunlara dair açıklamalar Şafi'i kafi surette daha önce yapıldı sonra vatuqiy masallah ve namazı ikame etmendir İslam sonra ve tiyaz zeka ve zekatı vermendir sonra وَتَصُومَ Ramazan'a <رَمَضَانَة> Ve Ramazan'ı tutmandır. Sonra وَتَخُجَّ beyte, اِنْ اِسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Yoluma güç yetirebiliyor isem beyti yani Kabe'yi haccetmendir. Bu tanımda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? İslam'ı beş rükün ile tefsir etti. Biz daha önce bunu görmüştük. İslam, dinin mertebelerinin birincisidir ve beş rükünden oluşur şeklinde görmüştük. Ve bu tanımda ne var? İslam'ın, dinin mertebelerinin ilki olan, birincisi olan İslam'ın zahiri amellerle tefsiri var. Bunların tümü ne? Zahiri ameller değil mi? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a şahadet, Sonra namazı ikame etmek. Sonra zekatı vermek. Sonra Ramazan orucunu tutmak. Sonra Beyt-i yani Kabe'yi haddetmek. Kale dedi ki sadaktı. Doğru söylüyor. Yani o gelip soru soran, Peygamberimize yaklaşmış, dizlerini dizlerine dayamış, ve bana İslam'ı anlat. Bana İslam'dan haber ver diyen adam dedi ki doğru söylüyor. Kale Ömer diyor ki yani hadisi bize aktaran Ömer radıyallahu anh diyor ki fe'acibna lehu bu adama hayret ettik. O bizi hayrete düşürdü. Şaşkına çevirdi. Yes'eluhu hem ona soruyor ve yusattikuhu hem de onu tasdik ediyor. Soru sormak kardeşlerim çoğunlukla kişinin o mesele hakkında bilgisi olmadığını öğrenmek istediğini ortaya koyar. Yani soru sormak çoğunlukla bu niyetle yapılır. Öyle değil mi? Yani kişi soruyu niçin için sorar? Öğrenmek için sorar. Fakat Öğrenmek için soru soran kişi Öğrendiği şey üzerine Doğru söylüyorsun der mi? Demez. Çünkü evvelinde cehalet Evvelinde bilgisizlik, ilimsizlik Olan bir hususta Sen karşı tarafın doğru söyleyip Söylemediğini nasıl bilebilirsin? Nasıl ona doğru Söylüyorsun diyebilirsin? Onun için Ömer diyor ki biz hayret ettik. Şaşırdık. Hem soru soruyor Hem Peygamberimize soru soruyor hem de onu doğru söylüyorsun diye tasdik ediyor. Hayret edilecek bir şey. Gâle adam dedi ki, adam devam ediyor. O gelen adam, acib adam, devam ediyor. فَاَخْبِرْنِي anil iman. O halde bana imanı anlat, imandan haber ver. İman nedir? Söyle bana. Gâle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, En tu'mine billah iman, entu mina billah Allah'a iman etmendir. Bunların hepsini şerh ettik. Ve melaiketihi Ve onun meleklerine iman etmendir. Ve melaiketi O'nun meleklerine iman etmendir. Burada meleklerin Allah'a izafe edilip O'nun melekleri denilmesi meleklerin şerefi içindir. Melekleri teşrif içindir. Yani şereflendirmek içindir. Ve onun meleklerine iman etmektir. Ve kutubihi ve kitaplarına iman etmendir. Ve rusulihi ve resullerine iman etmendir. Ve yevmil ahir ve ahiret gününe iman etmendir. Ve tukmine ve bir de iman etmendir. Neye? Ve bil kader. Kadere iman etmendir. Hayrihi ve şerrihi. Hayriyle ve şerriyle. Hayriyle ve şerriyle kadere iman etmendir. Bütün bunları önceki derslerimizde bir açıkladık, şerh ettik. Bu da neyin delili? İman mertebesinin delili ve imanın da altı rükun ile tanımlanacağının, tanımlanacağının tefsir edileceğinin delilidir. İman burada neyle tefsir edildi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından? Batınî amellerle yani kalbin ikrarı, kalbin tasdikine konu olan amellerle tefsir edildi. Burada iman has hususi anlamıyla imanıdır. Yani burada iman kelimesi hususi bir anlamda kullanılmıştır. Genel anlamda kullanılmamıştır. Kalbin ikrarı, kalbin tasdiki anlamında dinin mertebelerinden birisi, dinin mertebelerinin ikincisi anlamında kullanımıdır bu iman kelimesinin. Kâle sadakta Yine bu adam dedi ki doğru söylüyorsun. Kale sonra devam dedi ki فَأَخْبِرْنِي anil ihsan Bana ihsandan haber ver. İhsan nedir? Bana ihsanı anlat. Kale buyurdu ki اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ Allah'a ibadet etmendir. Peygamberimiz buyurdu ki Allah'a ibadet etmendir keenneke sanki sen terahu onu görüyorsun. Tam Türkçe tercümesi Allah'a onu görüyormuşçasına onu görürmüş gibi ibadet etmendir. feinnemtekum terahu sen onu görmüyorsan da fe innehu yarate o seni görmektedir. Sen onu görmüyorsan da o seni görmektedir. Bu da neyin delili? Burayı da genişçe şerh ettik. Hatta tam bir ders ayırdık buna. İhsan mertebesinin delilidir. Dinin mertebelerinden birisinin ihsan olduğunun delilidir. Ve ihsanın da tek bir rükününün bulunduğunun delilidir. İhsanın tek bir rükün ile tefsir edileceğinin delilidir. Yine buradaki ihsan kelimesi de hususi bir anlamda ihsan. Yani umumi anlamda ihsan değil. Yoksa ihsan kelimesi mutlak olarak kullanıldığı zaman buradaki hususi anlamından daha geniştir. Öyle değil mi? İhsan kelimesi mutlak olarak geçtiği zaman. Ama buradaki ihsan dinin mertebelerinden birisi olan ve en yükseği olan özel anlamıyla ihsandır. Buradaki iman, dinin mertebelerinden ikincisi olan özel anlamıyla imandır. Yoksa iman kelimesi mutlak olarak kullanıldığı zaman namaz, oruç, hac, zekat gibi şeyler ve dinin zahiri ve batıri bütün vacipleri onun içine girer. Yine buradaki İslam kelimesi, dinin mertebeleri içerisinden birisi olan özel anlamıyla İslam'dır. Yoksa mutlak kullanımdaki İslam değil. Evet. <gülüyor> Yine burada e, neyin delili var? Yüce Allah Azze ve Celle'nin dünyada görülmeyeceğinin delili var. Yine burada Allah Azze ve Celle'nin görülmesinin, imkanının delili var. Yoksa Allah subhanahu ve Teala'yı görmek gibi herhangi bir husustan bahsedilemez. Onun için Allahu Teala'yı görmenin mümkün olduğunun delili var. Ama dünyada görülmeyeceğinin de burada delili var. Zaten bu Ehl-i Sünnet Cemaat akidesidir. Yüce Allah azze ve celle dünyada görülmeyecektir ama ahirette müminler onu gözleriyle bizzat baş gözleriyle göreceklerdir. Yüce Allah Subhanahu ve Taala bizi bu lezzetten mahrum etmiş. Kale adam dedi ki فَأَخْبِرْن۪ي عَنِ السَّعَةِ Öyleyse bana saatten haber verir. Saat. Ne demek saat? Kıyamet. Yani bana kıyametten haber verir. Burada sorduğu şey Kıyametin ne zaman kopacağı, ne zaman geleceği. Haber ver, ne zaman kopacak? Kıyamet ne zaman olacak? Bana bunu haber ver. Kıyamet nedir? Allah subhanahu ve Taala'nın göklerin ve yerin nizamını muazzam büyüklükteki bir sarsıntıyla yıkması, değiştirmesi, teddil etmesi, yerinden yaratılış için alemi değiştirmesidir. Yeniden yaratılışın öncesinde Alemi değiştirmesi, göklerde ve yerde olanların tümünü öldürmesidir. Allah'ın diledikleri müstesna. Kıyamet dediğimiz olay Kur'an-ı Kerim'de geniş geniş açıklanıyor biliyorsunuz. Ee, hadis-i şeriflerde alametlerine dair bilgiler geliyor. Ve hadis-i şeriflerde de kıyametin vukuuna dair az veya çok bazı şeyler var. Ama ayet-i kerimelerde kıyametin vukuuna ve kıyamet anında olacak olaylara dair pek çok haberler var. Kur'an-ı Kerim'de buna dair pek çok anlatımlar var. Ve kıyametin Kur'an-ı Kerim'de pek çok isimleri var. El-Hakka, kıyametin isimlerinden birisi değil mi? El-Hakka suresinde, surenin başında geçen El-Hakka. E, vakia, Hem surenin ismi hem de el -vakia. Burada ne Kıyametin ismi. El-kâri'a. Burada da kast edilen el aynen ney? Kıyamet. Yani kıyametin kopması. Kıyametin kopması gerçekten çok büyük bir olaydır. Göklerde ve yerde bütün alemde Allah Azze ve Celle'nin e, yaratacağı çok büyük bir sarsıntıdır. Çok korkunç bir sarsıntıdır. O gün İnsanlar çok büyük dehşete ve korkuya katılacaklar. Çok büyük olaylar olacak. Yeryüzü tamamen e, darmadağın olacak. Dengesini yitirecek. Gökler dengesini yitirecek. Birbirine girecek. Karışacak. Allah Azze ve Celle sonra yeniden yaratılış için gökleri ve yeri başka bir surete tedbir edecek. Evet. Diyor ki adam şimdi, peygamberimize gelen o adam bir anı sa'a Bana kıyametten haber ver, ne zaman kopacak kıyamet? Gâle buyurdu ki peygamberimiz "Mel mes'ulu anha fi a'lem min as Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oldukça güzel bir ifade kullandı. Kullandığı bu özlü veciz güzel ifade ile bu hususta hem karşıdakinin, karşıdaki adamın bilgisiz olduğunu hem de kendisinin bu hususa bir bilgisi olmadığını söylemiş oldu. Yani kıyamet ne zaman kopacak sorusuna şöyle düz bir cevap da verebilirdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ne zaman kopacağını bilmiyorum. Değil mi? Böyle cevap verebilirdi. Ne zaman kopacağını bilmiyorum. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir cevap verdi ki karşısındakinin de bunu bilmediğini bize ihbar etti. Karşısındakinin de bunu bilmediğini bize söylemiş oldu. Ne dedi? Mel mes'ulü anha bi'a'lem Bu hususta kendisine soru sorulan kişi kimi kastediyor? Ben. Kendisini kastediyor. Bu hususta kendisine soru sorulan kişi bi'a'lem daha iyi bilmiyor. Kıyametin vaktini daha iyi bilmiyor. Mine sâil kimden? Soru soranla. Yani soru sorulan da bilmiyor, soru soran da bilmiyor. Bu hususta birisi diğerinden daha bilgili değil. İkimiz de bu hususta eşit seviyedeyiz. O da ne? Bilmemek. Bilgisizlik bilmiyoruz. Evet. Şimdi burada taraflardan biri Resullerin en hayırlısı, en faziletlisi Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Taraflardan diğeri ise hadis-i şerifin sonunda öğreneceğiz. Kim o? Soru soran kim? O da bilmiyor. Soru soran kim? Şimdi öğreneceğiz. Bunda batıl ehline bir reddiye var. Kıyametin vaktiyle ilgili tespitler yapmaya çalışan, kehanetlerde bulunan, kıyametin vaktini tayin etmeye çalışanlara bizret diye var. Kıyametin vaktini Allah azze ve celle'den başka hiç kimse bilmez. Bütün hayrına, faziletine, üstünlüğüne rağmen peygamberlerin en üstünü ve meleklerin en üstünü olan Cibril kıyametin vaktini bilmiyorsa onlardan başka hiç kim bilebilir kıyametin vaktini, kıyametin zamanını kim bilebilir? Kim Han Allah kıyametin vaktini bilmek iddiası Burası. küfür iddiasıdır. İslam dininden irtidat etmektir, Allah korusun. Ee, biz biz bunu bir alamet yaparız batıl ehlini tanıma hususunda. Yani birisi kıyametin vaktinden haber veriyor ise biz bunu bir alamet kabul ederiz onun batıl ehli olduğuna, onun hokkabaz olduğuna, aldatıcı olduğuna, deccal olduğuna, yalancı olduğuna bir alamet kabul ederiz. Kıyametin vaktini hiç kimse bilemez. Bunun hesabı hesabıyla tespit edilmesi falan bunların hepsi yalandır, İslam dinine iftiradır, gaybı bilme iddiasıdır ve Allah korusun küfürdür kâle, dedi ki adam فَاَخِّرْنِ an اَمَارَاتِهَا O halde bana onun yani kıyametin alametlerinden haber ver. Yani ben o alametleri gördüğüm zaman, ben o izleri gördüğüm zaman, ben o işaretleri gördüğüm zaman kıyametin yaklaştığını, kıyametin gelmekte olduğunu kavrayayım, bileyim. Bana onun alametlerini söyle. Alametlerinden haberdir. Kale buyurdu ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem demek ki kendi saati vakti bilinmese de alametleri, işaretleri biliniyor. Kıyametin işaretleri, alametleri biliniyor. Buyurdu ki entelidel emetu rabbetaha cariyenin efendisini doğurmasıdır. Peygamberimiz burada, Peygamberimizin burada zikrettiği alametlerin birincisi bu. Cariyenin efendisini doğurmasıdır. Bunun şerhi üzerine ilim ehli konuşcular Alimlerden bazıları dediler ki bunu şerh etmek için bu savaşların oldukça artacağına, oldukça çoğalacağına delalet eder. Savaşlar çoğalınca, savaşlar çok olunca, esir alma da çoğalacak. Esir alma çoğalınca ne olacak? Bir kişi, savaşacak, esir olarak bir kadın, esir olarak düşecek. Onun doğurduğu çocuk, kendi ülkesinde kalacak, kendisi esir olarak başka bir yere gidecek. Cariye olarak satılmaya başlayacak. Sonra onun doğurduğu çocuk gelecek cariye pazarından o kadını efendi olarak satın alacak. Annesi olduğunu bilmeksiz. Savaşlar o kadar çoğalacak ki kadın doğum yapacak sonra savaş olacak cariye olarak esir düşecek. Sonra onun oğlu yahut kızı efendisi olarak onu satın alacak. Cariyenin efendisini doğurmasıdır. Bir kısım ilim ehli böyle tefsir ettiler. Bir kısım ilim ehli de dediler ki buradaki kasıt anne babalara isyanın çoğalması çocukların anne babalarına annelerine köle gibi orada hususen anneye köle gibi davranması onu adeta bir köleye çevirmesidir. Ona köle muamelesi yapmasıdır. Allah en doğrusunu bilir. Kıyametin alametlerinden birisi bu. Peygamberimiz devam ediyor ve buyuruyor ki ve entara ve görmendir. İkinci bir alamet görmendir. Neyi görmendir? Ve en tara'l hufata yalın ayak el urata sırtı çıplak el alete fakir li'a'ş-şai koyun çobanları özellikleri neymiş ve en tara'l hufata'l urata'l alete li'a'ş-şai Yalımayak, sırtı çıplak. E, fakir, koyun çoban. Dört tane özelliği. Koyun çobanlarını yata ta ve luna ne yaparken görmendir? Uzatmakta yarışırken. Yata ta ve uzatmakta yarışırken neyi? Fil bunyan bina bina uzatmakta, yani kat kat, katlı binalar yapmakta yarışırken görmendir. İlim ehli dediler ki burada kasıt zenginlikten kina edir. Kıyametin alametlerinden birisi olarak zenginlik öyle artacak, öyle artacak, öyle artacak ki bırakın zengin olanları Bırakın malı mülkü olanları, bir vakit koyun çobanı olanlar, fakir olanlar, yalın ayak gezenler, sırtı çıplak olanlar bile yani halkın öbür kesimini siz bırakın, halkın maddi olarak, mali olarak en aşağı kesimleri bile öyle bir hale gelecekler ki iki katlı, üç katlı, dört katlı, beş katlı binalar yapmaya, bina üstüne bina dikmeye başlayacaklar. Nitekim kardeşlerim biz bugün bunun az çok alametlerini, işaretlerini görüyoruz. Belki toplumun tümüne yaygın bir zenginlik e, halen daha nispeten oluşmuş bir durumda. Bazı ülkelerde toplumun tümüne yaygın bir zenginlik yok. Belki ileride çok daha fazla zenginlikler görülecek. E, fakir insanlar, bir zaman fakir olan insanlar Değil mi? Ağrı'dan gelmiş, Diyarbakır'dan gelmiş, Bursa'ya yerleşmişler. Şimdi onların 5 katlı, 7 katlı binaları var değil mi? Bina yapmakta yaşıyorlar ve kendi aralarında konuşuyorlar. Diyorlar ki filanlar 7 katlı bina dikmişler. İşte 10 katlı bina, 15 katlı bina İnsanlar ev yarışına, bina yarışına, yüksek bina yarışına, kat yarışına, daire yarışına girişmişler. Sonra men sonra bu adam gitti. Felibistu Ben orada kaldım diyor. Ona radıyallahu anh anlatıyor şimdi. Diyor ki ben orada kaldım. Biraz vakit geçti üzerimden. Thumma qala sonra buyurdu ki Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ya Ömer Ey Ömer men Menissail Bu soru soran kimdi biliyor musun? Kultu dedim ki Allahu ve Rasuluhu alem. Allah ve Rasul Allah ve Rasulü Daha iyi bilir. Bilmiyorum Allah ve Rasulü daha iyi bilir. Bu da sahabe-i kiram Radiyallahu anhum ecma'inin Edebidir. Kardeşlerim bilmediği hususları Allah'a havale ediyorlardı ve onun Resulüne havale ediyorlardı. Kale buyurdu ki peygamberimiz fe innehu Cibril o Cibril idi. Deminden beri yanımızda olan o adam meleklerin en büyüğü Allah katında oldukça şerefli Allah Azza ve Celle'nin Resulü Allah-u Teala'nın meleklerinin en değerlisi, en keremlisi, en şereflisi Cibril imiş meğer. Fe innehu Cibril O Cibril'di. Etâkum Size geldi yuallimukum Öğretmek için dinakum dininizi. İşte bu ifade sonunda geçen dininizi öğretmek için geldi. Neyi gösteriyor? Bu hadis-i şerifte geçen dört husus. Bir, İslam'ın tefsiri dindendir. İki, imanın tefsiri dindendir. Üç, İslam'ın tefsiri dindendir. Dört, kıyamet alametlerine dair ilim, bilgi dindendir. Hepsi dindendir. Yine bu son ifade neyi gösteriyor? Din, üç mertebeye ayrılır. Birinci mertebe, İslam'dır. İkinci mertebe imandır. Üçüncü mertebe ve zirve olan mertebe ihsandır. Dinin mertebeleri bu şekilde üçe ayrılır. Yine burada neyi öğrendik? Cibril aleyhisselatu vesselamın insan suretine girerek peygamberimize ashabı da yanındayken geldiğini öğrendik. Bunun dışında da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahiy meleğin insan suretine girmesi şeklinde de gelmiştir. Meleğin, meleklerin insan suretine girdiğine dair başka Kur'an-ı Kerim'de Cibril aleyhisselamın ve Lut kavmine helak etmek üzere İbrahim aleyhisselatü vesselama da uğramış olan meleklerin insan suretine girdiğine dair insan suretine gireceklerine Allahu Teala tarafından onların böyle bir özellik, böyle bir kudret ve kuvvet ile yaratılmış, donatılmış olduklarına dair delil vardır. Kibril aleyhissalatu vesselam da insan suretine giren meleklerden birisidir. Meryem'e de ne suretine gelmiştir? İnsan suretine gelmiştir. Burada sahabenin arasına da insan suretinde gelmiştir. İnsan suretinde gelirken de oldukça yakışıklı, güzel bir surette gelmiş. Elbisesi bembeyaz, saçı sakalı, simsiyah böyle görenleri maşallah dedirtecek. insanların içerisinde bir ben gibi belli olacak surette gelmiştir. Burada bu hadis-i şerifte Ömer radıyallahu anh'ın faziletine de işaret var. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu bilgiyi kiminle paylaştı, kime hitap etti, sen biliyor bu gelenin kim olduğunu biliyor musun? Ey Ömer diye. Kiminle konuştu? Ömer radıyallahu anh ile konuştu. Bu da Ömer radıyallahu anh'ın faziletine işarettir. Kardeşlerim. Bu hadisi şerif gerçekten çok büyük bir hadistir. Bu hadis üzerine ilim ehlinin müstakil şehhleri vardır. Müstakil açıklamaları vardır. Ayrıca ee, değişik hadis kitaplarını şerh ederken alimler riyaz Salihini şerh ederken yahut pek çok defa Erba'in el-Nevaviyye isimli 40 hadis kitabını şerh ederken alimler bu hadisi şerif, o hadis kitaplarında geçtiği için bu hadis şerifi almışlar, şerh etmişler, izah etmişler. Şeyhul İslam İbn-i Teymiyyye rahmetullahi de sadece bu hadisi şerifin şerhine dair cilt, büyük cilt bir kitabı vardır. Bunun dışında da pek çok alimlerin bu hadis-i şerifin şerhine dair kitapları vardır. Cibril hadisi diye meşhur olmuştur. Cibril aleyhissalatü vesselamın gelmesi yüzünden böyle meşhur olmuş, böyle yayılmıştır. Alimler bu hadis-i şerifler, hadisi şeriften bizim şu anda zikrettiğimiz ve zikretmediğimiz oldukça çok sayıda faydalar çıkartmışlardır. Dersler, öğütler çıkartmışlardır. Bu hadis-i şerife önem vermiş, ezberlemiş, evlatlarına, talebelerine ezberletmiş, şerh etmiş, izah etmiş, bu hadis-i şerifi derslerde işlemişlerdir. Biz de selafetül usul metnemizde geçmiş olduğu için bu hadis-i şerifi böylece izah ettik, şerh ettik, açıkladık. Daha önce müstakil olarak İslam'ın rükunlerini, imanın rükunlerini, ihsanı tefsir ettiğimiz için hadisi şerifi aktarırken bunları şerh etmedik. O zaman aktardıklarımız aynı zamanda bu hadisin bir şerhidir. Bu hadisin bir açıklamasıdır. Kardeşlerim, böylece Selâfetül usul isimli bu mübarek metnimizde El Aslus Saadif yani üçüncü temel esasa gelmiş olduk. Salatatul usul metnimiz, baştan beri dersi takip eden kardeşlerimizin de bildiği gibi, dinin üç temel esasını şereh etmek, izah etmek ve delilleriyle öğretmek amacıyla telif edilmiştir. Şeyhul İslam Muhammed ibn Abdülvehhab rahmetullahi aleyh tarafından daha önce birinci temel esas yani kulun Rabbini bilmesi bunun üzerinde durduk, bunu delilleriyle birlikte öğrendik. Sonra ikinci temel esas kulun dinini delilleriyle bilmesi bunun üzerinde durduk, bunu öğrendik ve bugün itibariyle ikinci temel esas da bitmiş oldu. İnşallah önümüzdeki hafta üçüncü temel esasa başlayacağız. Üçüncü temel esas neydi? Kişinin peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemi tanıması bilmesi. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren bu üçüncü temel esası işleyeceğiz. Bu da çok uzun bir bölüm değil. Bu üçüncü temel esasın sonunda da dirilişle ilgili kısa bir bölüm var. Dirilişle ilgili ve son olarak da Müellif Rahmetullahi Haleyh kitabını yine dinin özü olan, dinin ruhu ve aslı olan tevhid meselesiyle hitama erdirmiş, sona erdirmiş. Peygamberlerin vazifesini, peygamberlerin görevini açıklarken peygamberler tevhidi getirmek ve tağutu reddetmek için geldiler diyerek... Ee, risalesinin sonunu başını tevhidle başlattığı gibi sonunu da yine tevhidle bitirmiştir. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren El Aslu Salih üçüncü temel esasa başlayacağız. günlük bu kadar. Bu ders de biraz kısa olsun. Kısa, kısa mı oldu biraz? Olsun. Evet, üçüncü temel esasa başlarsak olmaz, yarım kalır okuduğumuz şeyler. Haftaya inşallah devam edeceğiz. Subhanakallahumme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve etubu ileyh ve sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve men tabiyehum bi ihtisalin ila yevmik